Bu hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bir hadisiyle karşı karşıyayız Bakalım bugünkü okuyacağımız hadis Hayatımızın hangi eksiğini bize tamamlattıracak. <gülüyor> an Ebi Hureyrefe radiyallahu anhu Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men neffese an mu'minin kurbeten min kura biddunya Neffese allahu anhu kurbeten min kura bi yevmil qiyame. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم «Illa nezelet aleyhi mustekineh, ve gheşiethum ur rahmeh, ve haffethum ul melaikeh, ve zekerehumullahu fî men indeh, ve men batta'a bihi ameluhu, lem yusri'a bihi nesebuhu». Ravahu Muslim. Evet. Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere birkaç şeyler nasihat edecek inşallah. Hadisin şerhine başlamadan önce hadislerin ve ayetlerin bizim hayatımızda çok büyük yeri vardır. Çünkü bizi hidayete ulaştıran bizi tabiri caizse Allah Azze ve Celle'nin rızasına ve müminler için hazırlamış olduğu cennete ulaştıracak olan kaynak ilim, bilgi hadislerde ve ayetlerdedir. Biz Allah Azze ve Celle'nin bir ayetine veya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir hadisine kulak verirken bileceğiz ki bu hadiste, bu hadis bizim hayatımızın hangi eksikliğini acaba dolduracak. Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadisleri veya Allah Azze ve Celle ayetleri bizdeki eksiklikleri tamamlamak için göndermiştir. ya yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis söylesin, o hadis bizimle hiçbir alakası olmasın, Böyle bir şey yok. Çünkü din Allah azze ve celle'nin göndermiş olduğu ayetlerle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktardığı hadislerle tamamlanan bir şeydir. O zaman tüm ayet ve hadislerin bizim üzerimizdeki eksiklikleri tamamlamak için gelmesi hiçbir şekilde kaçırılmazdır. Onun için her ayet ve hadis bizdeki olan bir eksikliği tamamlamak için gönderilmiştir. Bugün biz bu hadisi duyacağız, dinleyeceğiz. Hayatımızda bu hadisin yansıtmış olduğu o eksikleri tamamlayacağız. Ve bileceğiz ki şayet biz bu hadisi kıyamete kadar duymasaydık veya ölünceye kadar duymasaydık hayatımızın o yönü o, o küsmü açık kalacaktı. Çünkü bu bizim yapmamız gereken bir amel. Şayet bu hadis bize ulaşmamış olsaydı hayatımızın o yönü açık kalacaktı. Onun için dinlerken de hayatımızın eksik yönünü tamamlamak için dinleyelim. Dinlerken de. O şekilde, güzel bir şekilde dinleyelim ki bu hadisi hayatımıza geçirerek hayatımızın o eksikliğini kapatmaya çalışalım. Çünkü ayet ve hadislerin bizim hayatımızda çok büyük yeri, çok büyük önemi vardır. Evet, hadise Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men neffese an müminin kurbeten min kura bi dunya, Neffese allahu anhu kurbeten min kura bi yevmi Kim, dünyada bir müminin dünyalık sıkıntısını, <gülüyor> dünyada bir müminin dünyalık sıkıntısını giderirse, Allah Azze Celle, onun gidermiş olduğu o sıkıntısına karşılık, kıyamet günü, ahirette onun bir sıkıntısını giderir. Kim, dünyada bir müminin Dünyalık sıkıntısını giderirse Allah Azze ve Celle de ona karşılık o kişinin ahirette bir sıkıntısını giderir. Şimdi birincisi bizlerin ahirette ne gibi sıkıntılar olabilir? Bir müminin yarın ahirette kıyamette Allah Azze ve Celle'nin önünde hesaba çekilmek için durduğu zaman ne gibi sıkıntılar olabilir değil mi? Sevabımız yetmeyebilir günahlarımız tek tek önümüze açılabilir o şiddetli sıcakta şiddetli günde Çok büyük sıkıntılar içerisindeyken Allah Azze ve Celle dünyada birisinin sıkıntısını giderdiğimiz için bizim sıkıntımızı giderir. Bu bizim istemiş olduğumuz bir iştir. Çünkü herkesin ahirette sıkıntısı olur. Herkesin ahirette sıkıntısı olur. Onun için ahiretteki sıkıntıları aşmak için dünyada müminin sıkıntısını gidereceğiz. Peki hangi sıkıntıyı giderirsek Allah Azze ve Celle de bizim ahiretteki sıkıntımızı giderir. Yani bizim müminlerin hangi sıkıntısını gidermemiz Allah Azze ve Celle'nin yardımına bizi ulaştırır. Ahirette Allah Azze ve Celle'nin bizlerin sıkıntısını gidermemize bizi ulaştırır. her tür, Müminin her türlü veya kişinin her türlü sıkıntısını gidermek, kişinin her türlü sıkıntısını gidermek buna girer mi girmez mi? Misal olarak söylüyorum. İlk önce yani anlayacağımız şekilde kaideyi söyleyeyim. Meşru olmayan, Haram olan bir yola bir sıkıntıya bir kişi davet edilirse haram olan sıkıntının giderilmesiyle kişi kesinlikle yarın ahirette Allah katında sıkıntının gideceğini beklemesin. Misal olarak söylüyorum. Diyelim ki adamın cebinde 20 lirası var içki alacak şarap alacak parası yetmiyor. Geldi sana diyor ki ya içki alacağım 5 lira eksik 10 lira eksik. Şunu tamamla da beni şu sıkıntıdan kurtar. Gideyim içkiyi alayım. İçkimi içeyim dese. Biz ona maddi dünyalık bir sıkıntı altında girdiği için 10 lira artık hadi git içkini al da iç desek. Onun sıkıntısını gidersek Allah bizim sıkıntımızı giderir mi? Ya bu haram olan bir şey. Sen haram olan bir şey için ona ne yapıyorsun? Yardım ediyorsun. böyle bir genç, bir gencimiz gelse dese ki ya işte Fenerbahçe Galatasaray başına gideceğim. 15 lira 20 lira çıkışmıyor. Bilet param çıkışmıyor dese. Yanımıza gelse bizden 20 lira para istese ya doğru bir gencin para sıkıntısını giderelim ama nereye gidecek bu genç onu bir soralım değil mi bu parayı niye, nerede harcayacak işte Fenerbahçe Beşiktaş maçına gideceğim derbiye gideceğim param çıkışmıyor bilet alacağım al sana 20 lira git biletini aldım açını izle desek sıkıntısını gidersek bu sıkıntının karşılığında Allah Azze bizim sıkıntımızı giderir mi yani bu sıkıntının karşılığında en fazla Allah muhafaza Allah Azze bizleri düşürmesin Cennetin, şey cehennemin tabakalarından ancak ee, faydalanabilir kişi. Yani 6. tabakasındayken 7. Yedin, tabakasına çıkabilir. Böyle bir sıkıntı giderirse. Ve bunu da giderirken Allah da benim kıyamette bir sıkıntımı gidercek niyetiyle giderirse. Böyle bir şey olmaz. Onun için bizim giderdiğimiz sıkıntılar meşru olan sıkıntılar olması lazım. Diyelim ki bir Müslüman çocuğunu Kur'an eğitimi için bir kursa verdiği, Aylık parası yetmiyor. Kursun bir aidatı var. Aylık parası yetmiyor. Diyor ki bu ay paramı ödeyemedim. 50 lira açığım var diye bir şey sizden bir talep etse siz de o müminin, o müslümanın o sıkıntısını giderseniz işte bu gidermenizden dolayı Allah azze ve celle sizin ahiretteki sıkıntınızı giderir. Meşru olan Allah'ın rızasının olmuş olduğu, Allah'ın sevdiği türdeki sıkıntıların giderilmesi ancak Allah'ın da bizler üzerindeki sıkıntını gidermesine vesile olur. Yoksa haram olan şeyleri, diyelim ki adamın birisi gitti, sıkıntısı olduğu halde, maddi gücü olduğu, olmadığı halde bunu bildiği halde gitti, dev ekran bir tane plazmal devine koydu, iki ay sonra geldi, dedi ki taksitleri ödeyemiyorum, bana yardım et. Bu adamın sıkıntısını gidermek, ahirette bize yardımın gelmesine vesile olabilir mi? Veyahut Allah'ın haram kıldığını bildiği halde gitti kredi çekti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faize savaş açtığını bildiği halde gitti kredi çekti, kredisinden dolayı da geldi bize, ya ödeyemiyorum kredimi, bana yardım et dese. Biz onun sıkıntısını gidersek. Peki nasıl sıkıntısını gidereceğiz? Bu adam bile bile faize girdi. Onun için biz o zaman Allah Azze ve Celle'nin rızasının olduğu, Allah'ın gazabının olduğu sıkıntıları gidermeyeceğiz. Bir kişinin iç içmesi için, kumar oynaması için, haram işlemesi iç için sıkıntısına yardım edersek bu Allah'ı gazaplandırır. Meşru olan Helal olan sıkıntıları gidermeye çalışacağız ki Allah Azze ve Celle de bizlerin sıkıntısını gidersin. Diyelim ki genç gencimizin birisi kitap okuma hastalığı var. Romanı çok seviyor, fıkrayı çok seviyor. Yani kendisini Allah'ın rızasına ulaştıracak bir kaynak değil de şeytanın rızasına, şeytanın yoluna ulaştıracak türlü kitaplar okumayı çok istiyor ne kadar da o tipte böyle ele alınmayacak kitaplar varsa hepsini evine doldurmaya çalışan birisi olduğunu düşünün. Yani roman hastası, fıkra hastası ne bileyim İşte bu batılıların e, fikirlerini ön planla tutan kitapları evinde doldurmaya çalışan birisi düşünün. Size gel dedi ki ya işte şu kitap alamıyorum sıkıştım param yok dese biz ona hangi şekilde yardım edin, etmemiz gerekir? Biz ona dememiz gerekir ki kardeşim senin sıkıntın, senin sıkıntın Veya senin şu anki ihtiyacın seni ateşten kurtaracak olan itikadi kitaplardır. İşte hadistir, hadis kitaplarıdır, tefsir kitaplarıdır. Allah'ın ve Resulü'nün yoluna davet eden kitaplardır. Bu tip kitapları istiyorsan başımın üzerinde yeri var. Ben sana vereyim parasını git al. Diye bu sıkıntıyı giderebiliriz ama biz Allah'a ve Resulü'ne davet etmeyen türde hiçbir şey sıkıntısını gideremeyiz. Yusuf Aleyhisselam'a Zindandayken zindan arkadaşları ne yaptı? Rüya tabirlerini falan sordu. O andaki sıkıntılarını gidermek için Yusuf Aleyhisselam'ın yanına yaklaştı. Yusuf Aleyhisselam da sizin sıkıntınız gelin sıkıntınızı halledin demedi dedi ki iki o iki zindan arkadaşına dedi ki arkadaşlarım sizin asıl sıkıntınız birden fazla rabbe ibadet etmenizden dolayıdır. Sizin asıl sıkıntınız birden fazla ilahı kabul etmenizden dolayıdır sizin sıkıntınızı gidermemi istiyorsanız, o zaman tek olan Allah'ı kabul etmeniz gerekir. Diyor ki Allah Azze ve Celle bununla alakalı etse, Ya sahibe sicni, Ey iki zindan arkadaşım, E erbâbun muteferrikûne hayrun, Emillâhul vâhidul kahhâ. Yani birden fazla Rablar, farklı farklı Rablar, ilahlar mı daha hayırlıdır, yoksa kahhar olan, tek olan ilah mı daha hayırlıdır? Yani onlara ne yaptı orada? Onların o dünyalık sıkıntısını, Asıl kendileri için sıkıntı olacak şeyle değiştirmeye çalıştı. Bize dünyalık sıkıntılarla gelen insanların asıl manadaki onların ihtiyacı olan, sıkıntılar olan şeyleri bildirip o şekilde onlara yardımcı olmamız gerekir. Evet, bir müminin dünyada sıkıntıya düşmesi kaçınılmazdır. Düşebilir çünkü mümin için Allah Azze ve Celle'nin de vaat ettiği gibi bu tip şeyler olabilir. Biz Elimizden geldiğince müminlerin yardımına koşarız ama meşru yardımlarına koşarız. Gayrı meşru yardımına koşarsak bu yardımdan bu sıkıntı gidermeden dolayı Allah Azze ve Celle bizim sıkıntımızı gidermez. Bunu inşallah bu şekilde bilelim. Evet hadise devam ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki devamında وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللّٰهُ عَلْفُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Kim bir Müslümanı örterse Allah Azze ve Celle de dünyada, dünyada, ahirette onu örter. Kim bir Müslüman'ı örterse, şimdi burada birkaç tane mana var. Kim bir Müslüman'ı örterse, Allah Azze ve Celle de hem dünyada hem ahirette onu örter. Birincisi, kim bir Müslüman'ın çıplak olan bedenini örterse, kim fakir olan bir Müslüman'ı giydirirse, üzerine elbise alırsa, Allah Azze ve Celle de yapmış olduğu o iyiliğe karşılık ahirette onu tatlığa elbisesiyle giydirir. O amelinden dolayı Allah Azze ve Celle ona cennet nasip edebilir. Kim fakir olan bir Müslüman'ı giydirirse, bu biz yani ilk anlayacağımız mana maddi manada, ma maddi şekilde yani elbisesiydi, ayakkabısıydı, paltolonuydu ne bileyim. Mü Müslüman'ın, müminin ihtiyaç duymuş olduğu elbiselerle bir Müslüman'ı giydirirse Allah Azze ve Celle de bu ameline karşılık onu ne yapar? Ahirette takva elbisesiyle onu giydirir. O zaman burada birinci anlayacağız mana nedir? Müslümanları giydirirsek eğer, fakir olan Müslümanları Allah Azze ve Celle inşallah bu amelimizin karşılığını bize verecektir. İkincisi ise, kim bir Müslümanın dünyada bir ayıbını gizlerse, bir ayıbını örterse, bir Müslümanın, bir müminin ayıbını örterse, ayıbını gizlerse, yani ayıbının üzerine elbise giydirirse, diyelim ki bir Müslümanın ayıbını gördük, bir günah işlerken gördük, bir açığını yakaladık, onu tüm dünyaya tüm aleme ifşa etmeyeceğiz ne yapacağız onu saklayacağız gizleyeceğiz çünkü biz gizlemekle emrolunduk kaç tane hadis var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların ayıbını örtün Müslümanların ayıplarını araştırmayın Müslümanların evlerini dikizlemeyin Müslümanların hanelerine bakmayın Müslümanların ailelerini ifşa etmeyin varsa bir günah günahı gizleyerek kapatarak saklayın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki hatta kim bir müminin evini anahtar deliğinden izlerse ve içerideki ev, ev sahibi de o delikten bir çivi veya bir işte iğne soksa o müminin gözünü sakatlasa o gözünün terefinden dolayı o kişi bedel ödemez. Olan olmuştur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü haram olan bir şey yapmıştır. Yasaktır bir müminin evini dikizlemek, evini dinlemek, pencesi, penceresinin kenarına gelip evin içini dinlemek, kapısına kulak dayayıp evin içini dinlemek. Veya Müslüman'ın evine göz dikmek bunların hepsi müminler için yasaklanmış bir şeydir. Bize düşen müminin bir hatası varsa gizlemektir. Müminin gizli bir şeyini yakalarsak açıklayamayız. Açıktan günah işleyen varsa onu biz uyarmakla emredildik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden birisi bir münker görürse onu görürse. Eliyle, diliyle, kalbiyle değiştirsin diye söylemiş hadiste. Açıktan yapılan olursa uyarırız. Ama gizli bir şekilde bir Müslüman bir hataya düşmüş, bizim gözümüzün önünde başka kimsenin görmediği bir günahı işlerse onu tüm insanlar açıklayamayız. Örtmemiz gerekir. Kim o müminin o hatasını, o ayıbını örterse Allah azze ve Celle de kıyamet gün o kişinin ayıbını örtecektir. Dünyada ayıbın örtülmesi mi önemli yoksa ahiretteki ayıbın örtülmesi mi önemli? Onun için ahiretteki Allah katındaki ayıplarımızın örtülmesini istiyorsak hiçbir müminin ayıbını ortaya çıkartmamamız gerekir. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadiste Müslümanlar sakın ha sakın Müslümanların ayıplarını araştırmayın. Gizli sırlarını ifşa etmeyin. Gizli sırlarını ifşa etmeyin. Gizlenmiş amellerini teşhir etmeyin. Eğer böyle yaparsanız, kim bir müminin ayıbını açıklarsa, ortaya çıkartırsa, gizli amellerini insanlara teşhir ederse, Allah da sizin ayıplarınızı ve gizli sırlarınızı tüm aleme teşhir eder. Sen bir müminin ayıbını açarsan, Allah da senin tüm ayıplarını açar. Hem dünyada hem ahirette. Eğer Allah birinin gizli sırlarını açığa çıkarmayı murat etmişse de, evinin en gizli yerinde dahi bir günah işlese, bir ayıp yapsa, Veya bir dağın, hiçbir kimsenin görmeyeceği bir kenarında, bir yamacında bir günah işlemiş olsa Allah Azze ve Celle o kişinin tüm sırlarını ne yapar? Tüm dünyaya teşhir eder. O Burada bir tehdit var o zaman. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere bir tehdit var. Sakın ha sakın müminlerin sırlarını ifşa etmeyin. Müminlerin ayıplarını ortaya çıkartmayın. Müminlerin gizliliklerini teşhir etmeyin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere bir nehi var. Yani Allah azze ve celle inşallah eee yani bu tip hasetlerden bizleri kurtarsın. Müslümanlarda bu tip hasetler var. Bu tip hasetlerden bizleri kurtarsın. Yani hadise başlamadan önce söylediğim hadis şu an bizim açıklarımıza konuşuyor. Şu an bizde bulunan açıklara hadis konuşuyor. Onun için bugünden itibaren bu açıklarımızı bu hadisle inşallah kapatacağız. Ve kapatmak için de Allah Azze ve Celle'den yardım isteyeceği. Yine başka bir hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Müslümanlar! Eğer siz Müslümanların ayıplarını, gizliliklerini açığa çıkartırsanız onlar daha fazla hay hayasızlaşırlar. Onlardan bu haya nimeti kalkar. Daha fazla haya hayasızlaşırlar ve aleni günah işlemeye başlarlar. Yani bir mü mü Müslümanın bir günahını insanlara açıklarsak onun belki daha fazla satmasına veya daha hayatılaşmasına sebep olabiliriz. Onun için kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. Konuyla alakalı Ömer radıyallahu anh alaka, anlatılan bir rivayet var. Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde, halifeli döneminde iki kişi geliyor Ömer radıyallahu anh'a diyor ki ey halife işte felanca evde isyan ediliyor, günah işleniliyor. Felanca kişi evinde günah işliyor. Ömer radıyallahu anh hemen Söylenilen yere geliyor, ev kapalı tabi kapısına vuruyor, açılmayınca camından içeri giriyor evin içine. Camından evin içeri giriyor. Müminlerin emiri, halife. Diyor ki Allah'tan hiç korkmuyor musun? İçeri giriyor, içeride de gerçekten o günahın işlendiğini görüyor. Hadiste günah zikredilmemiş. Çünkü konumuz zaten bu. Hadiste günah zikredilmemiş. Konumuz bu olduğu için. hadi o Günahı gören sadece Ömer radıyallahu anh. O da ne yapıyor? Gizliyor. Hadiste günah zikredilmemiş. Diyor ki Allah'tan korkmuyor musun? Resulünden hiç utanmıyor musun? Bu işi yapıyorsun, bu günahı işliyorsun. Diyor ki o sahabenin Allahu Alem veya tabinin cevabı şu Ey Ömer ben bu günahı yapmakla bir tane neyhi çiğnadım. Sen benim evime girmekle tam 3 tane zahir ayeti çiğnadın diyor. Yani zahir bir şekilde ayette Neh edilen üç hususu çiğnadın. Ben bir tane günah işledim sen üç günah işledin diyor. Ömer radıyallahu anh. Birincisi diyor ki Allah azze ve celle وَلَا yapmayın. Müminlerin sırlarını açığa çıkartmayın. Günahlarını ifşa etmeyin. Ayıplarını ortaya atmayın diyor Allah azze Sen bana gizli bir şekilde geldin. Günahıma uzak oldun. Günahımı gördün. Günahımı ifşa ettin. Birincisi de diyor buna muhalefet ettin. İkincisinde diyor ki Allah Azze ve Celle Allah evlere kapılarınızdan girmenizi size emretmiştir diyor. Sen ise pencereden girdin. Yani kapı varken pencereden girdin. Burada da diyor ayete muhalefet ettin. Üçüncü ise diyor ki müsaade almadan izin istemeden ve ehline selam vermeden evlere girmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Sen ise bunu da diyor çiğnedin. Buna da muhalefet ettin. Sonra diyor ki Ömer radıyallahu an iki eliyle bağırına vura vura evden çıktı. Ömer hata yaptı, Ömer hata yaptı diyerek gitti ve vefat edinceye kadar bu hatasından dolayı devam diyor sadaka verdi Ömer radıyallahu an. Vefat edinceye kadar da bu hatasından dolayı ne yaptı? Devamlı sadaka verdi. <gülüyor> Allahu Teala ve Celle yani müminlere <gülüyor> öyle halifeler nasip etmiş ki Allah Azze ve Celle'nin tabi ki bu seçmesiyle olmuştur yani. Yani düşünün dünyadaki tüm müminlerin emiri, dünyadaki tüm insanların başkanı, cumhurbaşkanı, ne bileyim krallığı, padişahı derecesindeki birisi halk tarafından bir yanlış yapıl, kendisi yanlış yaptığı zaman halk tarafından uyarıldığı zaman hemen hatasını kabul ediyor ve o, yön, o anda pişman oluyor, günahkar olduğunu anlıyor ve pişman bir şekilde çıkıyor yani değil bir başkana bir cumhurbaşkanına bir krala padişaha bu şekilde söylesek değil bunlara yani ufacıktan 10 kişinin 20 kişinin başında olan bir adama böyle bir şey söylesen seni kale dahi almak Allah azze bu dini bu tip halifelerle ne yaptı? Ayakta tuttu Allah azze ve celle razı olsun evet yine hadisten kim bir müminin ayıbını örterse kim bir mümini giydirirse diye iki mana verdik Üçüncü mana olarak da şöyle bir şey bu hadise koyabiliriz ki bu da e, yani genel manada e, Kur'an ve sünnetin getirmiş olduğu bir şeye ters düşmez. Kim dünyada bir mümine itikat elbisesi, amel elbisesi veyahut hidayet elbisesi giydirirse Allah Azze ve Celle de o kişiye inşallah kıyamet günü e, bir elbise, takva elbisesi giydirir. Yani asıl çıplak, asıl çıplak kişi Hidayetten çıplak olan kişidir, itikattan çıplak olan kişidir, amelden çıplak olan kişidir. İtikadı olmayan, ameli olmayan, hidayet üzere olmayan kişi üzerinde her ne kadar elbise dahi olsa o çıplak kişidir, çıplak sayılır. Çünkü asıl e, huzur Allah katındadır. Allah katındaki huzur ise dünyada Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu dine sımsıkı sarılmak olur. Çünkü bir mümin için buna vesile olursa, bir kişi için buna vesile olursa Allah Allahu Teala Cellele de ona dünya ahirette inşallah karşılığını verecektir. Evet. Yine hadise devam ediyorum. Vallahi fi auni'l abd ma kana'l abd fi Vallahu fi auni'l abd ma kana'l fi auni Kişi mümin kardeşine yardımda devam ettiği müddetçe Allahu Teala Cellele de ona yardım eder. Burada muavin kelimesi var. Muavin kelimesi yardımcı demek. Yani kim bir müminin yardımında olursa, kim bir müminin yardımında olduğu müddetçe Allahu Teala Cellele'nin yardımında olacaktır. Allah'ın üzerimizden yardımını çekmesini istemiyorsak eğer O zaman devamlı müminlere yardım edelim. Biz bir mümine yardım ettiğimiz sürece Allah Azze ve Celle bize yardım edecektir. Yani yardım edilecek, yardım edilecek makamın en büyüğünden bizlere yardım ulaşmasını istiyorsak eğer, müminlere, Müslümanlara yardım edelim. Mustazaflara yardım edelim. Müminlerin ihtiyaçlarına koşuşturalım. Müslümanların ihtiyaçlarına koşturalım. Meşru olan, Hevel olan ihtiyaçlarıyla onları haşır meşir olalım ki Allah Azze ve Celle de bizim yardımımıza koşsun. Allah Azze ve Celle de devamlı bizim yardımımız içerisinde olsun. Burada Allah Azze ve Celle şey bir gün yardım eder, üç gün yardım eder, beş gün yardım eder demiyor. Yani Allah'ın üzerimizdeki yardımını devam ettirmemiz bizim elimizde. Biz bir mümine, bir müminin yardımında olduğumuz sürece Allah Azze ve Celle bizim yardımcımızdır. Ne zaman biz Yardımları çektik müminin üzerinden, o zaman Allah Azze ve Celle de bizim üzerimizden yardımını çekecektir. Çünkü yardım olduğu sürece Allah Azze ve Celle yardımcımız olduğunu söylüyor. Evet, bu hususta yine hatırlatacağımız diğer mesele de müminler için dua. Hani maddi manada mümine yardım edelim, manevi manada da yardım edelim. Müminlerin hidayeti için dua edelim. Müminlerin bağışlanması için, affolması için dua edelim müminlerin ayaklarının dinde sabit olması için dua edelim. Mümin kardeşimizin dünya ve ahirette güzel şeylere ulaşabilmesi için dua edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümin'e duasını çok övmüştür. Kişi günahsız ağızla kendisine dua etmek istiyorsa kardeş mümin kardeşine dua etsin diyor buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zira melekler de o kişi için aynı duasını için eder. Amin der. Yani Bizim kendimiz için yapacağımız dua belki kabul edilir belki kabul edilmez. Ama ben bir kardeşime dua edersem muhakkak surette o kardeşim için istediğim şeyin aynısını Allah Teala ve Celle bana nasip edecek. Bu garantidir. Çünkü için diyor ki bir mümin kardeşine kardeşi için dua ederse yanımda bir melek zahir olur ve ona der ki "Ve leke bi mislihi ve leke bi mislihi." Yani yani dua edersin, amin der o der ki "Ya Rabbi aynısını buna da ver." Yani ben derim ki Ya Rabbi Ahmet kulunun ayaklarını dinde sabit kıl. Melek de benim için der ki Adem kulun da ayaklarını dininde sabit kıl. Ben ona dua ederim günahlı ağızdan. Melek bana günahsız ağızdan dua eder. Onun için duanın çok büyük önemi var. O zaman kardeşlerimize dua edelim. Birbirimize dua edelim. Sahabe, sahabe Rıdvanullahi Aleyhi Mecmain kendilerine değil devamlı arkadaşları için dua edermiş. Sahabe elini kaldırdığı zaman Rabbine Ya Rabbi beni şöyle yap. Ya Rabbi bana şunu ver değil. Ya Rabbi kardeşime şunu ver. Ya Rabbi kardeşimi şöyle yap diye devamlı kardeşine dua edermiş. Niye? Çünkü sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu müjdeyi duydu. Kendisinin duasının makbul olmasını istiyor. O zaman Müslümanlar dua edelim birbirimize. Birbirimize dua etmeyi unutmayalım. Evet. وَمَنْ سَلَكَ طَر۪يقًا يَلْتَمِسُ ف۪يهِ عِلْمًا سَهَلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَر۪يقًا إِلَى الْجَنَّةِ Şimdi, ilim öğrenmek için bir yola girerse, bir yola iltimat ederse, sırf ilim öğrenmek için bir yola başvurursa, Allah Azze ve Celle de o kişiye, o kişiyi cennete ulaştıracak bir yolu o kişiye kolaylaştırır. Yani bizler ilim derken hangi ilim? bizleri Allah'ın rızasına ulaştıracak olan ilim kitap ve sünnet kaynaklı olan ilimler yani ahiret hem dünyamızı hem de ahiretimizi Allah'ın ve Resulünün seçtiği doğrultuda elde etmeye çalışacağımız bir ilim kastedilmiştir burada yoksa dünyamızı kaza kazanacağımız bir ilim değil hem dünyamız hem ahiretimizi hem dünyamız hem ahiretimizi sadece, sadece dünyamızı kazanacağımız bir ilim değil Kim kendisini ateşten kurtarmak için kitap ve sünnet kaynaklı bir ilim talebine girerse Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu Kur'an'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ve bu iki kaynağı anlamaya vesile olan diğer ilimlerle iştigal ederse <gülüyor> ve sırf bunu da Allah'ın rızası için yaparsa Allah Azze ve Celle o kişiyi cennete kavuşturacak bir yolu o kişiye kolaylaştırır. Yani o kişinin cennete girmesi kolaylaşır. Açık bir ifadeyle. Niye? Çünkü o Allah'ın rızasını rızasına ulaşabilmek için bir ilim talep etmeye başladı. Niçin ilim talep ediyor? Dünyada bir makama veya mevkiye gelmek için değil. Dünyada güzel bir maaş bağlantım diye değil. Dünyada güzel hasılatlar elde etmek için değil. Sırf Rabbinin rızasını almak için bir ilim talep ediyorsa Allah Azze ve Celle o kişinin cennet yolunu ne yapar o kişiye kolaylaştırır? Allah Azze ve Celle bize nasil etsin. O zaman burada ne anlıyoruz Müslümanlar? İlmin yaşı yoktur. Hazreti Ali'nin dediği gibi beşikten mezara, mezara kadardır. O zaman herkes herkes kendi yaşınca ilim talep etmek zorunda. Nedir ilim? Demin dediğimiz gibi kitap ve sünnettir ilim. Kitap sünneti anlayabileceğimiz diğer kaynaklardır. Allah Azze ve Celle bu hususta bizlere yardım etsin. Rabbimizin indirmiş olduğu kitabı ve Resulü'nün sünnetini en güzel şekilde elde etmek için ilim talep etmeyi Rabbim bizlere kolaylaştırsın. Hayır. Çünkü <gülüyor> yani insanın İslam'ında ilmin çok büyük yeri vardır. Amel, İslam dininde olmazsa olmaz bir şarttır. Amelin olabilmesi için de bilmek gerekir. ilim gerekir. Bilmeyen kişi neyin amelini yapabilir ki? Bilmeyen kişi neyin amelini yapabilir? Ancak bilen kişi bildiğinin amelini yapabilir. Onun için amel işleyebilmemiz için, Rabbimizin rızasını alabilmek için amellerimizi çoğaltmak için de ilme ihtiyacımız var. Haramları öğrenebilmemiz için ilme ihtiyaç var. Haramları öğrenebilmemiz için ilme ihtiyaç var. Hara o yapa, Yaptığımız o fiilin haram olduğunu bilmezsek, seneler boyu belki işleriz ama haram olduğunu bilmeyiz. Niçin? Çünkü bizi haramdan kurtaracak bir ilim elde etmedik. Mesela diyelim ki, tavla oynarken zarı attın, Zarı eline aldın, zarı attın tavla oynarken. Çok bunun yani mubah bir amel olduğunu düşündün. Seneler boyuca elinden zarı hiç bırakmadın. Zarın haram olduğunu bilmedin. Seneler boyu zarı elinden düşürmedin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline zar alan e, hınzır, e, hınzır derisine, domuz derisi derisini tutmuş gibidir diyor. Misal olarak söylüyorum. Onun için ilim bizi haramlardan uzaklaştıracak Helallara bizi ulaştıracak bir sebeptir. Bu sebebi ise sadece ilim ehli değil, tüm Müslümanların araştırması, tüm Müslümanların elde etmesi gerekir. Ya bilmiyorduk bilmek, kesinlikle burada ne? Bilmemek. Öğrenmemiz gerekir, bilmemek mazeret olmaz bu, bu tip şeylerde. Öğreneceğiz, onun için ilim talep edeceğiz. İlimin İslam'da çok büyük yeri var. Sadece alimler, hocalar ilim talep etmekle mükellef değil, tüm müminler... Allah'ın rızasını kazanacak şekilde kitab ve sünnet öğrenmek zorundadırlar. <gülüyor> evet. Yine devam ediyorum hadise. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ومستماع قوم في min من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتههم الملائكه وذكرهم الله في من عنده Hiçbir kavim, hiçbir topluluk yok ki Allah'ın evlerinden birinde toplanmışlar. Hiçbir topluluk, hiçbir kavim yok ki Allah'ın evlerinden bir evde toplanmışlar. Burası Allah'ın evlerinden bir evdir Müslümanlar. Biz burada şu an toplandık. Niçin toplandık? Diyor ki hadiste, onlar toplandılar. Niçin toplanırlar? يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin kitabını okumak için. Allah Azze ve Celle'nin kitabını okurlar toplandıkları zaman Biz Rabbimizin kitabını okuyoruz elhamdülillah. وَيَتَدَى رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Ve aralarında onu ders yaparlar. Aralarında o Allah'ın kitabını anlayabilmek için ve anladıktan sonra da hayatlarına geçirebilmek için o vahyin üzerinde, o Allah'ın kitabının üzerinde Ders yaparlar, müzakere yaparlar, kafa yorarlar ki nasıl Allah'ın rızasını kazanırız diye. Biz bugün geldik burada, Rabbimizin bir ayetini, Resulünün bir hadisini okuduk ve bunun üzerine yoğunlaşıyoruz ki Allah'ın rızasını alalım, bunu hayatımıza yansıtalım diye. Öyle mi? Biz bugün buradan için toplandık? Bu bilgileri hayatımıza yansıtalım diye toplandık. Burada ben bugün bu bilgileri anlatacağım, siz bugün dinleyeceksiniz, çıkınca hiç kimsenin hayatında bir şey olmayacak. O zaman bizim toplanma macamız farklı. Bizler okuduğumuz, dinlediğimiz, bildiğimiz şeyleri hayatımıza tatbik etmek için buradayız. Diyor ki eğer bir kavim Allah'ın kitabını okur aralarında tedarüs ederlerse, ders yaparlarsa, Allah'ın ayetlerini anlamak için bir araya gelir müzakere yaparlarsa, ancak diyor onların üzerine sekinet iner. Allah'ın sekineti, sükuneti onların üzerine iner. Ve gâşiyethumu rahmetu, Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Allah'a yemin olsun ki şu an Allah'ın rahmeti burayı kuşatmıştır. Melekler burayı kuşatmıştır. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ مَلَكَةُ مَلَكَرْ Onlarla musafaha yaparlar. Yani bulunmuş olduğumuz makamın, üzerinde olmuş olduğumuz davanın ne kadar önemli ve güzel bir dava olduğunu unutmayalım Müslümanlar. Şu an meleklerle musafaha yapıyoruz. Şu an melekler aramızda Allah'ın rahmeti bizi kuşatmış. Niçin? Bizler yalnız Rabbimizin rızasını kazanabilip cennetine girebilmek için onun kitabını okuyoruz. Onun kitabını ders yapıyoruz. Onun ayetlerini anlayıp hayatımıza koymak için burada toplanmışız bugün. Diyor ki onların üzerine Allah'ın sekineti iner. Onlar bulundukları ortamda sükunet içerisinde olurlar. Buraya gelip de buraya gelip de daralan daralmış bir şekilde buradan giden var mı? Biz burada insanları daraltacak İnsanları sıkıntıya sokacak, derde sokacak bir şeyler anlatmıyoruz. Biz burada Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün vahyini insanlara anlatıyoruz ki insanların üzerinden sıkıntılar taksın diye. Onun için bu ortamların bereketi o kişiler ne yapar? Sükunet üzeri olurlar. rahmet Allah'ın rahmeti onları kuşatır ve onlar meleklerle musafaha yaparlar. Allah Azze ve Celle hepimizin niyetini halis kılsın Amin. <Gülüyor> Ve diyor ki Allah Azze ve Celle bu topluluğu kendi katındakilere zikreder. Kendi katındakilere der ki yani kendi katında kim var Allah'ın? Melekler, kendi katındaki meleklere söyler. Der ki felanca yerde, felanca kullarım bir kalabalık, bir topluluk sırf benim kitabımı okumak için. Benim kitabımı okuyup hayatlarına geçirmek için ders yapmaktalar, sohbet yapmaktalar, müzakere yapmaktalar deyip kendi katındaki meleklere Allah Azze ve Celle bizi hatırlatır. Sen düşünebiliyor musunuz? Bizi yoktan var eden Rabbimiz bizi kendi katındaki meleklere ne yapıyoruz zikrediyor. Allah Azze ve Celle senin ismini meleklere söylüyor. Ahmet kulum var ya o benim için şu an toplanmış benim kitabımı okuyor ve onu müzakere yapıyor diyor. Müslümanlar bulunmuş olduğumuz ortamların kıymetini bilelim. Bu ortamları artırmaya çalışalım. Dert programlarımızı artırmaya çalışalım. Ders programlarına iştirak etmeye çalışalım. Çünkü buradaki ders programının hiçbir tanesi dünyayı kazanmamız için değil. hep Hepsini ahireti kazanmak için hedeflemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda ve aylarda dernek olarak ders programlarını artıracağız. Gayemiz haftanın her günü dernekte bir dersin olması. Haftanın her günü dernekte bir dersin olması. İnşallah yani vaktiniz olduğu müddetçe Madem ki Allah katında bu kadar değerli bu ortamlarda bulunmak, vaktimiz olduğu sürece, gelip katılacağız o zaman, buraların bereketinden, seyiz almaya, buraların bereketinden fayda sağlamaya kendimizi ne yapacağız? gayret edeceğiz. Dediğim gibi inşallah, yani Allah Azze ve Celle bu hususta bizleri muvaffak kılsın. Yani e, der e, hastanın her gününe ders koymaya çalışıyoruz, sohbet koymaya çalışıyoruz. Sizlere inşallah günlerini, saatlerini bildireceğiz. O saatlerde inşallah iştirak etmeye çalışın. İştirak etmeye çalışın ve buralardaki bereketlerden inşallah faydalanan. <gülüyor> evet. Şimdi burada Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi ki onlar Allah'ın kitabını okurlar ve müze, e, ders yaparlar. Müzakere yaparlar. Beyinlerini yorarlar. Onun üzerinden fikir alışverişi yaparak hayatlarını aydınlatmaya çalışırlar. Şimdi Müslümanlar, vahiy iki türlüdür. Yani iki iki tane vahiy vardır. Bir hidayet misali Allah Azze ve Celle'nin vahiy, bir de dalalet misali şeytanın vahiyidir. Bir kişi ya Allah'ın vahiy ile haşır meşir olur ya da şeytanın vahiy ile haşır meşir olur. Vahiyin kelime manası kısaca hızlı ve çabuk bir şekilde mesaj vermektir. Hızlı ve çabuk bir şekilde mesaj vermeye vahiy denir. Allah Azze ve Celle bizlere mesajını verdiği, Kur'an bizim mesajımızdır. Kur'an bizim mesajımız Allah'ın bize göndermiş olduğu bir mesajdır. Tabi şeytanın da bir mesajı var. Şeytan da bir mesaj veriyor. Mesela şeytan en büyük mesaj aleti olarak Evet televizyonu koymuş. Televizyonla çok hızlı bir şekilde, çabuk bir şekilde milyonlarca mesajlar veriyor günlük veya haftalık olarak. Şeytanın çalışması mükemmel. Dehşet mesajları var televizyonda. Biz ne dedik? Vahiy iki türlüdür. Ya Allah'ın vahiyı, ya şeytanın vahiyı. Sahabe, Allah Azze ve Celle'nin vahyini alır, kendi arasında ders yapar, Allah Azze ve Celle şunu bize yasaklamış, bunu bize mübah kılmış, şunu emrediyor, şunu yasaklıyor diye kendi arasında ders yapar ve o mesajları, o vahiy hayatına geçirmek için elinden geleni yapardı. Yani, Sahabe kendi arasında Allah'ın vahyini, alışverişini yapardı. Allah'ın vahyini ders görürdü kendi arasında. Otururlar, bu ayeti nasıl hayatımıza geçiririz? Allah'ın bu vahyini nasıl yaşatırız deyip bunun alışverişini yaparlardı. Ama ne yazık ki biz şeytanın vahyini yaşatmaya çalışıyoruz. Şeytanın vahyini aramızda ders yapıyoruz. Allah muhafaza. Nasıl mı? Televizyon bir şeytanın bir vahyidir. Televizyon şeytanın bir vahyidir. Televizyonda izlediklerimiz yetmiyormuş gibi... Bir araya geldiğimizde de felence günü felence dizi var, felence günü felence film var, şu filmde şöyle olmuştu, bu filmde şöyle demişti lan ne kadar da komik, ne kadar da şöyle, ne kadar da böyle deyip şeytanın vahyini kendi aramızda ders yapmıyor muyuz? Evlerimizden atamadığımız gibi onu geçtim, bir de izlemiş olduğumuz şeytanın vahyini birbirimize aktarıyoruz. Sahabe Allah'ın vahyini birbirine aktarıyordu, biz ise şeytanın vahyini birbirimize aktarıyoruz. Müslümanlar, Gücü yeten her mümin evinden televizyonu kaldırsın. Gücü yeten her mümin evinden televizyonu kaldırsın. Yani herkesin gücü yeter normalde televizyonu böyle yüklenip camdan aşağı atmaya herkesin maddi olarak yani gücü vardır. Gücü yetmeyen hanıma der ki hanım tut şu televizyonun beraber atalım der. ve yani Bir türlü atılır ama o gücü kastetmiyorum ben. Evdeki durumunu ayarlayabilen, hanımına, çoluğuna, çocuğuna söz geçirebilen, Onları ahirette korkutabilen inşallah her mümkün televizyonu evinden atmaya çalıştım Vallahi billahi televizyon bizim en büyük düşmanımızdır. Eve girdiğimiz zaman televizyon açık ve karşısına oturuyoruz. Saatlerce vakit geçiriyoruz. Yani Kur'an rafta dururken Allah'ın rızasını alacağımız diğer şer'i kaynaklar rafta dururken televizyonun karşısına geçip saatlerce vakit geçirebiliyoruz. Şeytanın vahyi. Şeytanın vahyini kendi aramızda Ders yapabiliyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri kurtarsın. Bunu birbirimize tavsiye etmeye çalışalım. He, beceremiyorsak eğer, şu an bunun altından ben kalkamıyorum diyen varsa da o zaman en azından kendimiz izlemeyelim. Kendimiz bunun başına saatlerce vakit ayırmayalım ve yavaş yavaş da el etek çekmeye başlayalım. Çünkü gerçekten şu dönemde çok büyük bir fitne. Eğer televizyonun güzel yönleri var, biz farklı yönde kullanıyoruz diyenler varsa bu yüzde doksan dokuz yanlıştır. Yüzde bir belki, yani yüz kişiden belki bir kişi televizyonu güzel kullanır, diğer yüzde doksan dokuzun hepsini televizyon zehirler. Yani bir kişi sadece haberleri izliyordur, sadece ve sadece işte haber kanallarına bakıyordur veya sadece haber kanallar açıktır ama 99 dokuz kişi, Dizisini de izliyor, filmini de izliyor, reklamını da izliyor ve vak e, önünde vakit harcıyor. Onun için önemli yani en iyisi bu e, şeytanın vahyinden kurtulmaktır. Allah Azze ve Celle inşallah hepimize bunu kolaylaştırsın. Evet Müslümanlar, Allah'ın kitabını aralarında ders yaparlar, Allah'ın kitabını muzakere yaparlar ki Allah'ın vahyini hayatlarına yansıtabilsinler onların tek gayeleri vardı sahabenin Allah'ın vahyini hayata yansıtmak ve o hayatla Allah'ın rızasını kazanabilmekti Kur'an çok önemli yani hayatımızda şu Kur'an'ı bir gerçek dost edinebilsek Allah Azze ve Celle'nin hepimize nasip etsin yani şu Allah'ın vahyini en yakın dostumuz bir edinmiş olsak iş bitmiştir Allah'ın rızası yani sahabenin en yakın dostu Kur'an'dı Gece elinden düşmüyordu. Gece elinden düşmediği için de gündüzü sahabenin muvaffaktı. Devamlı Allah Azze ve Celle'den istediği şeye muvaffak oluyordu. Bizim gece Kur'an elimizde olmadığı için gündüzümüz zaten berbat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen bir hadiste, uzun bir hadiste bu diyor ki beni iki kişi aldı ve uzun bir yolculuğa götürüyorlar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, rüyasındayken ki Resulü'nün rüyası vahiydir gördüklerini anlatıyor, ben konuyla alakalı bizi ilgiline, ilgilendiren kısmını söyleyeyim diyor ki bir adama geldik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı sırt üstü yatırmışlardı ve başındaki kişi de çok böyle büyük bir kayayı kaldırıp adamın kafasına doğru fırlatır adamın kafası paramparca olur kaya yuvarlanır, o kişi gider kayayı alır tekrar gelir geldiğinde adamın kafası tekrar yerine gelmiş olur o tekrar vurur O kaya tekrar adamın kafasını parçalar Tekrar yuvarlarınızı tekrar güzel alı gelir Bu diyor kıyamete kadar böyle devam edecekti Sordum dedim ki niçin bu adam Bu şekilde azap ediliyor Dedi ki bu Allah Azze ve Celle'nin kitabını Öğrendi Bu kişi Allah'ın kitabını öğrendi Ne yazık ki Yani yazık demiyorum Uzak olduğumuz için ne yazık diyorum ki bu bir şereftir Allah'ın kitabını öğrenmek Hepimiz Allah'ın kitabını öğrendik Çocuklarımıza dahi öğrettik Çocuklarımıza dahi öğrettik Allah'ın kitabını herkes okumayı biliyor. Allah'ın kitabını öğrendi den sadece böyle bülbül gibi okuyanlar değil. Allah'a hamd olsun ki Rabbimiz bize bir nimet gönderdi. Biz bu nimetin farkındayız. Okuyabiliyoruz, açıp okuyoruz. Hem Arapçasından hem Türkçesinden okuyabiliyoruz. Çocuklarımıza öğretmişiz. Ezberlerimiz var. Diyor ki bu kişi Allah'ı şey bu kişiye Allah azze ve celle Kur'an'ı sundu. Bu kişi Kur'an'ı öğrendi. فَنَامَ عَنْهُ بِالْلَيْلِ Geceleyin ondan uyudu, felem يعمel binnehari gündüzde amel işlemedi. Bakın, o adamın kabirin altına girdikten sonra ta kıyamete kadar başının hiç aralıksız bir şekilde ezilmesinin sebebi neymiş? Kur'an'ı öğrenmiş, Kur'an'ı geceleyin unutmuş, geceleyin atmış, yani Kur'an rafta dururken kendisi yatağında uyuyormuş, gündüzde Kur'an'la Kur amel etmemiş. Bu adamın Daha cehennemdeki, ahiretteki cezası değil. Kıyamete kadar olan cezası bu. Müslümanlar hepimiz Kur'an'ı biliyoruz. Hepimiz Kur'an'ı biliyoruz. Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğunda biliyoruz. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunda biliyoruz. Hangimiz gecelerimizi Kur'an'la haşır neşir yapıyoruz? İlk önce kendi nefsime söylüyorum sonra siz Müslüman kardeşlerime söylüyoruz. Hangimizin geceleri Kur'an'la dolu? kalkmamız lazım. Birbirimize teşvik edelim. Eğer gecemizde Kur'an olursa Allah'a yemin olsun ki gündüzümüz çok bereketli olacak. Eğer gecelerimiz Kur'anla dolu olursa her işimizde muvaffak olacağız. Her işimizde muvaffak olacağız. Çünkü sahabe gündüzkü yapacağı savaşın zaferini gece kazanıyordu Allah'ın huzurunda. Gündüz savaş zamanıydı. O dönemde savaşlar nasıldı? Savaşlar Güneş doğumundan başlar, güneş batımına kadar. Güneş battıktan sonra en azız düşman dahi olsa herkes kendi karargahına çekilir, sabahı beklerdi. İşte sahabe kendi çadırına, kendi evine çekildiği zaman sabaha kadar Allah'ın kitabıyla haşırleşir olur. Allah'tan o zaferi geceleyin kazanırdı. Bizim hepimiz sabahleyin evlerden çıkarken bir savaşa çıkıyoruz yani. Dünya bizim için bir savaştır, savaşa çıkıyoruz. O dünya savaşında Rabbimizin rızasını kazanacağımız o günlük olan o savaşımızda muaffak olmamız için gecemizi ihya etmemiz lazım. Allahu Teala Celle Celaluhu nasip etsin. Yani bu hususta tek amacımız Rabbimizin kitabını bizden istediği şekilde okuyup amel etmek. Kim gecetiyle gündüzüyle Allah'ın kitabını aşırnaş olursa muhakkak ki felaha eren felaha eren kişi odur. Allahu Teala Celle İnşallah bizlere nasip etsin. <gülüyor> Dinlediğiniz için Allahuze ve celle sizden razı olsun. Rabbim bugün burada duyduğumuz şeyleri en yakın zamanda hayatımıza dökmeyi bizlere nasip etsin. Rabbimize kendisini görür gibi ibadet etmeyi bizlere inşallah nasip etsin. Allahuze ve celle sizden razı olsun. Subhanakallahumma ve hamdik ve eşhedü en la